Sofranın etrafında yedi kişiydiler. Bir gün, Mirat-ı Şuh'un sahibi imtiyazı Hüseyin Baha Efendi, matbaaya çehresinde bir başka sevinç parıldayarak girdiği zaman, dört nüsadan beri devam eden, dahili sanatlar makalesinin altına, son kelimesini iri bir yazı şeklinde karalamakla meşgul olan, başmuharrir Ali Şekip'e demişti ki, yarın değil öbür gün, Mirat-ı Şuh'un 10. senesinin 365. gününü ikmal ediyor. Çarşamba günü için. Ali Şekip, Hemen cevap vermişti, hiçbir şey yazamam, ziyafet verilmeyince bir satır yazı yok. Bu gece işte Tepebaşı Bahçesi'nde yazı heyetine o ziyafet veriliyordu. Davetliler Nirat-ı Şuh'un ceridesi muharirlerinden ibaretti. Bütün bu gençler bir saat hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doyduktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara mahsus, Gevşek bir eda ile yavaş yavaş yuvarladığı bir elmanın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şekip'ten başka hepsi sandalyelerinin vaziyetini tebdil etmişler, sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık yemek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu. Kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş elma portakal kabuklarıyla dolu son tabaklar, diplerinde kırmızı curalar görünen şarap kadehlerinin yanında duruyor ve Sofranın kenarından yer yer çıkan tütün dumanı bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor. Beyaz örtünün üzerinde yüksek yemiş tabaklarının, sürahilerin, kadehlerin, oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölgeleri lambanın oynak ziyaası altında kahk gülüp kah büyüyor. Şurada devrilmiş bir tuzluk. Ötede birisinin can sıkıntısıyla üç çataldan teşkiline çalıştığı bir ehran yer yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanına bırakılmış peşkirler düşmüş de kadırılmasına üşenilmiş bir bardak sofrayı baştan başa örten bir kargaşalık sanki yedi kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş melul bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra hepsi başka bir vaziyetteydi bir tarafta Ahmet Cemil latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarından dolaşan uzun sarı saçları ensesine dökülmüş bir genç Ellerini ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, süzgün gözlerle dalmış düşünüyor. Ta öbür ucunda Sait Raci, arkadaşlarının şairen diyerek alay ettikleri iki genç şair, diğer bir şairin ayağına ip takmış sürüklüyorlar. Biri kısa, zayıf, kuru. Öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur. Yanında borç kalmış bir sandalyeye eğilerek iki sandalye ötede sahibi imtiyaz Hüseyin Baha'nın idare memuru Ahmet Şevki'ye tevdi ettiği dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor. Kafaları buharla şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kahveyi bekleyerek orada şu perişan sofranın kenarında yarım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı. Herkes söylüyor, hiç kimse dinlemiyordu ahangsız, bezinsiz aletlerden mürekkep bir musiki heyeti gibi, mukaddimesiz, müntehasız, kırık dökük muhadereler, çok içilmiş, çok yenmiş zamanlara mahsus bir serseri fikir ve lisan akışı. Ali Şekip elmasını soymuştu. Bozmayarak, sakatlamayarak çıkarmaya muvaffak olduğu kabuğu karşıda şairenin arasına fırlattı. "Raci, seni çatlattım." dedi. Onlarla kırdılarını kesmediler. Raci diyordu ki: "Bak, Fikirlerimin neticesini söyleyeyim. Onda tek bir şey var. Yalnız ben yazayım, benden başka kimse yazmasın diyor. Demek Edebiyat İnhisarı sahibi imtiyazı Hüseyin Nazmi. Racı gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı parlak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç başıyla Ali Şekip'i işaret ederek sordu. İkisi de onun şakasını anlamamıştı. Uzaktan vakayı takip eden, kısa, kuru çocuk sahip yanlarına yaklaştı, yere düşen elma kabuğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti. Onun rivayetine göre meyvelerin kabukları öyle tamam soyulursa şeytan çatlarmış. O Ali Şekib'in latifesini pek parlak buluyor, kırık kırık çirkin bir sinirli kahkaha ile gülüyordu. Şairen bundan zevk alamadılar. Raci, "Of!" dedi, "Soğuk Tahte sıfır otuz. Şunu Mirat-ı Şun'un bir sahifesinde imza koymadan nefretseler, herkes Ali Şekib'in olduğuna yemin ederdi. Baş muharir işitmedi. Kendi kendine, şimdi de ötekini çatlatmadı diyordu. Ötede idare memuru, kısa, şişman bıyıkları söyleyerek, o kadar ki yolunmuş zannı Munur, yanakları kıpkırmızı, öyle ki berber, Sakalından nişane bırakmamak için derisini soymuş kıyas edilir. Hiçbir sineğe sığmaz bir yaşta, bir adam ki yürürken yuvarlanıyor, otururken gömülüyor denebilir. Şairlerin fırkasına döndü, kendisiyle eğlenmişler zannıyla. Ahmet Şevki Efendi'nin burada olduğu unutulmamalı, dedi. İşitenler güldüler. İdare memurunun kendisinden bahsederken Ahmet Şevki Efendi demesinden herkes hoşlanırdı. Elleri ceplerinde düşünen Ahmet Cemil hafifçe dönerek dudaklarının arasından bir şey söyledi fakat işitilemedi. Bu aralık kısa, zayıf, kuru çocuk, şairlerin yanından ayrılmış, tekrar sahibi imtiyazın sırlarına rabet göstermişti. Bu sırada Hüseyin Baha efendi matbaa idare işleri memurundan bahsederek ve muhatabının bir sözüne cevap vererek diyordu ki: Ne istikamet ha? Ay saf derun hay. Elini versen parmaklarını eksik bulursun. Bu aralık Ali Şekip kahve diye bağırdı. Kahve içmeyecek miyiz? Kahve. O zaman birden herkes bir şey eksik olduğunu, onu bekleyerek burada kaldıklarını hatırladılar. Yedi ses bir nakarat gibi tekrar etti. Kahve! Kahve! Sahibi imtiyaz Hüseyin Baha efendi kendi isminden ziyade sıfatının unvanıyla anılır. Sahibi imtiyaz parmağıyla uzaktan kahve getiren uşağa gösterdi. Bütün bu çılgın çocuklar, ayaklarını vurarak, çırpınarak, bağırarak nakalatı tekrar ediyorlardı. Kahve, kahve! Eğlenmeye, gülmeye, bağırmaya visile arayan bu gençler hep alkışladılar. Güya bu gece meşmelerine şu bir fincan kahveyle güzel bir hatime vereceklerdi. Fincanları kapıştılar, kim ise ayakta durarak, kim ise bir sandalyenin kenarında ilişerek kahvesini içmeye başladı. Tepsinin üstünde yalnız bir fincan fazla kalmıştı. Uşak tereddüt bir nazarla etrafına baktı, ta ötede hala o vaziyette düşünen Ahmet Cemil'i gördü, yaklaşarak dedi ki: "Kahvesizsin mi?" Ahmet Cemil dalgın cevap verdi: "Zannederim." Esore birden bire doğruldu, elini fincanına uzatarak biraz ötede hala Hüseyin Nazmi'yi Rifiki Sait'le çekiştirmekle devam eden Raci'ye döndü, kuru bir sesle "Demin Hüseyin Nazmi için bir şey söylüyordunuz." dedi. "O burada bulunsaydı ne cevap verirdi bilmem. Fakat öyle zannediyorum ki sadece bir gülümsemeyle susardı." Ahmet Cemil'in ağzından bu söz bir çırpıda tereddütsüz çıkmıştı. Raci ilk önce bu tarzda muhatap oluşuna şaşırmış gibi göründü, sonra cevap vermek istedi. Gencine edep baş muharririni bu sıfatı istihfaf eden bir eda ile söyledi. Herkesin sizin kadar takdir etmesi lazım gelmez. Siz birbirinizin yazdığını anlarsanız herkesin de sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum. Şimdi herkes sükût etmişti. Havın içinde sanki bir şimşek çakmış, bir fırtınanın tutuşmak üzere olduğunu ihdar etmişti. Sait boş fincanını sofraya koydu, Ali Şekip 8. elmanın kabuğunu tam çıkarmaktan sarfı nazar etti. Hüseyin Baha efendi daha iyi dinlemek için burnunun üstünden daima düşen gözlüğünü büsbütün salı verdi. Kuru, kısa, zayıf çocuk biraz daha yaklaştı. Herkes Ahmet Cemil'in başlamasını bekliyordu. Bu uzun sarı saçlı genç hepsince bir başka fıtrata malik olmak üzere tanılır. O söze başlarken herkes bir hürmet hissiyle sükût ederdi. Fakat hepsi ümitlerinde aldandılar. O bekledikleri fırtına patlamadı. Ahmet Cemil hala düşünmekte devam ediyormuşçasına tam bir lisan ve tavır itidali içinde dedi ki: Bu muhakeme tarzı bilmem makbul olabilir mi? Sizin edebi fikirlerinize şu son kelime Ahmet Cemil'in ince dudakları biraz basılarak ancak fark edilen bir istihsa ile telaffuz olundu. Herkes gibi ben de vakıfım. Buna şaşmak, garip bulmak şöyle dursun, hatta aksine delalet edecek bir şey görsem emin olunuz ki inanmak istemem. Sizi gücendirmek fikrine hizmet etmeyerek temin ederim ki, zaten size meslek değiştirtmeye kalbimde küçük bir heves bile yoktur. Ne olur, varsın bizi iltifatıyla görmeyen o kadar arkadaşlar içinde şair-i raci de bulunsun. Bugün, genciniye-i edebin iki bin nüshat satılışına Hüseyin Nazmi sebeptir diyorlar. Raci'yi hiçbiri sevmezdi. Sari bir tebessüm bütün dudakları dolaştı, herkes de bu sözlerden latif bir haz uyanıyordu. Raci, istiğfaf eden bir nazarla cevap vermeye çalışıyordu. Ahmet Cemil, dinleyenlerin muhabbetine emin olan bir nantuk itminanıyla bir tebessüm dudaklarını pincana uzattı, sözünde devamda mahsus gecikiyormuşçasına kahvesinden uzun bir yudum içti, sonra dedi ki, ''Hüseyin Nazmi'yi tahkir vesilesi arayanları anlayamıyorum.'' Her gün kucak kucak önümüze yığdığı o bidiat ağları, edebiyat binasının o yeni esaslarını görmemek için insan gözlerini kapamak, bugün kaleminden taşan zafer sayihansını işitmemek için insan kulaklarını tıkamak lazım gelir. Latifelerle onu tevkif etmek istiyorsunuz. Boş fikir. Görmüyor musunuz ki bugün dehasının pınarı tehevvüre gelmiş bir nehir gibi akıyor ileriye. Daima ileriye akıyor. Onun coşkun dalgalarına set mi çekebileceksiniz? Anlamıyor musunuz ki mümkün değil? O en saf kaynaklardan kuvvet alarak, en yüksek tepelerden atlayarak, en gönül okşayan vadilerde dolaşarak, en temiz kayalardan süzülerek büyüyü büyüyüye yükseldi. Düşmanları biraz ağızlarını açsalar boğulacaklar. Sait kısa, zayıf kuru çocuk hazından ellerini ovuyordu. Sait dayanamadı, arkadaşı Racı'den ayrıldı. Evet, dedi. Ali çekip gizli cerrahiyi gösterdi. Racik kinden, hasetten mürekkep bir hisle sanki boğuluyordu. Ahmet Cemil ince parmaklarıyla yumuşak sarı saçlarını taradı. Gözleri yarı kaybolmuş, bir saniye ha dalgasıyla tutuşmuş kadar parlak çehresi lambanın ziyasıyla yarı gölgeli bir levha şeklinde kendisini dinleyen bütün sözlerine iştirak ettikleri gözlerinde okunan bu arkadaşların karşısında Raci yarı dönük, yarı muhatap bir vaziyette devam etti. Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek istiyorsunuz ama buna imkan olmayacağını bir türlü inanmak istemiyorsunuz. Raci'nin dudaklarında sanki istihfaf nefesi donmuş, orada yapışmış gibi ne dağılıp ne açılıyordu. Ahmet Cemil'in yanaklarına hafif bir renk çıkıyor, dudaklarına bir ihtizaz geliyordu. Fakat sedası saf bir ahenk kadar kulakları okşuyan, ruha sıcaklık veren sedası uçtukça pervaz kabiliyeti artan kırlangıçlar gibi söyledikçe kuvvet buluyordu. Şiirin nasıl bir yol takip ettiğini anlamıyorsunuz. Fuzuli'nin saf ve samimi şiirine tercüman olan o temiz lisanın üzerine sanat gibi, zinet gibi iki belayı taslit etmişler. Lisanda onlardan başka bir şey bırakmamışlar. Öyle şeyler söylenmiş ki sahiplerine şair demekten ziyade kuyumcu denebilir. Bir ucundan tutulsa da silkiyse taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek. Lisanı camid bir kütle haline getirmişler. Vakiller, Nedimler, o deha perisinin nasiyelerine ilahi bir nur koyduğu adamlar bu lisandan, bu camid kütleden ne çıkarabileceklerinden de mütehayyır kalmışlar. Lisanı üstüne örten tezeyyun ve tasannu yükünün altında zayıf, sarı artık görülemeyecek, belki yok denebilecek bir hale gelen ruhu Reisilerin, Nergisilerin eline vermişler, o güzel Türkçe'ye muamma söyletmişler. Bunu inkar etmek mümkün değil. Dört yüz sene emekle lisanın üzerine yığılan bu kof şeyler, işte nihayet zamanla yavaş yavaş sıyrılıp savruldu.